Elhamdülillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve ala Resulina Muhammedin, ve ala aleyhi ve ashabihi ecma'in, emma ba'd. Yine i̇man kitabında imanla ilgili imana giren ameller özellikle, e, iman neyi gerektirir gibi hadisleri okurken, bugün ulaştığımız hadis, imanın tadını alabilmek için sıfat edilmesi gereken hasletler. Kim okuyacak? Ahi. Oku. Efendim, ki mübarek diye Allahu Teala rivayet edildiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Üç haslet vardır. Bu üç haslet kimde bulunursa imanın tadını duyar. Kendisine Allah ve Resulü'nün başkalarından daha sevimli olması, bir kimseyi sadece Allah için sevmesi Allah'ın bir kulu kurtarıp ona İslam'ı nasip ettikten sonra o kimsenin tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi hoşlanmaması. Şimdi üç şey var ki insan bunu bu hasretleri kendinde bulundurduğu zaman imanın tadını alacağını söylüyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Çünkü her iman sahibi kendi imanından tad almaz. İmandan tad almak ne demektir? Kişinin itaatlerden lezzet alması masiyetlerin de kişiyi sıkıntıya sokması, imandan tad almak demektir. E her iman eden insana baktığınız zaman, her iman eden insanın itaat yaptığında, e, itaatinden lezzet aldığını, işte e, haram veyahut da mekruha düştüğü zaman ise, mekruha düştüğü zaman ise bundan sıkıntı duyduğuna dair bir şey göremezsiniz. Ondan dolayı, iman arttığından dolayı amellerle, Özellikle bazı hasretler vardır ki insanın imanını kemale erdirir ve insan kendi imanından lezzet almaya başlar. İmandan lezzet almada dediğimiz gibidir. Bu hasretler nedir? Birincisi Allah ve Resulü kişiye her şeyden daha sevimli olmalıdır. Yani Allah ve Resulü her kişiye her şeyden daha sevimli olmalıdır. Ne demektir? Kişi Allah ve Resulünün rızasını kendi rızasına tercih etmelidir kişi Allah ve Resulü'nü hoşuna gidecek şeyleri veyahut onlara itaat etmeyi nefsinin helakı dahi helak, yani helak olacak dahi olsa nefsi onu kendi nefsine tercih etmesidir ki bunun ismi Allah ve Resulü'nü her şeyden daha fazla sevmektir. Yoksa sevgi bildiğimiz gibi iki kısımdır. Bir fıtri sevgi vardır. Bir de insan ihtiyari sevgi vardır. İnsanın kendi elde ettiği, kendi kazandığı sevgi vardır. Fıtri sevgi zaten herkeste vardır Allah ve Rasuluna e karşı iman ettim diyen insanlarda, kendini İslam'a nispet eden insanlarda fıtri sevgi zaten vardır. Allah burada bu sevgiyi istemiyor. Aynı sevgiyi bizden istemiyor. Kesb yoluyla kazanılan, düşünülerek, uğraşılarak ha bak Rabbim beni yarattı, bana nimet verdi denilerek elde edilen, Resulullah geldi bizim hidayetimize vesile oldu gibi. Böyle insanın kendi kazandığı sevgi, burada kastedilen sevgi budur. Bu sevgi de Allah ve Resulünün herkesten daha önde olması. Buna ne diyoruz? Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Şimdi Allah'a her şeyden çok sevmek dediğimiz zaman kişi ağzıyla Allah'a her şeyden çok seviyorum derse, kişi Allah'a her şeyden çok seviyor olmaz. Hiçbir zaman. Kişinin Allah'ı seviyor olabilmesi için Allah'a itaat etmeyi, kendi nefsine tercih etmesi, Allah'ın dininin zahmetini, kendi lüksüne tercih etmesi, Allah'ın dininin yücelmesini, kendi hayatından fedakarlık ederek Kendine tercih etmesi, kişinin Allah'ı sevmesi bu demektir. Her şeyden çok sevmesi bu demektir. Yoksa ben Allah'ı çok seviyorum, ben Allah'ı çok seviyorum. Allah'ın adı anıldığı zaman hayhuy etmek insana Allah'ı ne yapmaz? İnsana Allah'ı sevdirmez bir şekilde. Hakikate Allah sevgisinin ispatı vardır bir de. Allah Azze ve Celle ı Kerim'de Allah'ı sevdiğini iddia eden topluluklara diyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, yani Muhammed'e tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O zaman buradan biz şunu söyleyebiliyoruz, diyoruz ki sevginin bir kanunu vardır. Yani her şeyin bir kanunu, bir kuralı, bir prosedürü olduğu gibi sevginin de bir prosedürü, bir kanunu, bir kuralı var. Nedir? Kişinin e, sevdiğinin sevdiğini de sevmek ve aynı zamanda ona ne yapmaktır? Ona itaat ve ona tabi olmaktır. Şimdi Allah'a, Allah'a seviyorum diyen insanlara, Allah bu kalpte olan bir şeydir. Seviyorum diyor adam. Yani ağızla ben seviyorum diyor. Allah bunu kabul etmiyor. Muhammed'e tabi olun ki diyor, Allah da sizi sevsin. O zaman bütün sevgilerde birbirini seviyorum derse bunun bir ka kaidesi vardır. O da sevdiği kişiye veya sevdiğini sevdiğine tabi olması demek, kişinin sevmesi demektir. Yoksa ben ağzımda seviyorum demekle kimse Allah Azze ve Celle'yi ne yapmaz? Kimse Allah Azze ve Celle'yi sevmez. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi de buradan geliyor. Yani Allah'a olan sevginin ispatı dahi Resul'e tabi olmaktan geçer. Yeryüzünün Allah'a en sevimli olan insanı olduğu için yani Resulullah'ı iki şeyden severiz. Bir, Allah sevgisinden dolayı severiz. Çünkü Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiklerini de sevmeyi gerektirir. İki, Resulullah zaten bizim hidayetimize vesile olduğu için, bizi sapıklıktan kurtardığı için, en kamil din üzere bizi bıraktığı için, bizim hidayeti bulmamız için çileler çektiği için bir de bunun için ne yaparız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı severiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek ne demektir? Aynı şekil. ona tabi olmak, itaat etmek, insanın kendi nefsine tercih etmesi, insanın onun sünnetini müdafaa etmesi, insanın onun sünnetine muhalif olarak çıkarılan bidatlere karşı kafa tutması ve insanın e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı normal işlerine dahi taklit etmesi, Peygamber'e her şeyden daha çok sevmesi demektir. Sonra ikinci madde ne? Kişinin sevdiği zaman sadece Allah rızası için sevmesi. Bunun adı da İhlas'tır. Yani bu bölümün ismi İhlas'tır. Niye? Çünkü sadece Allah için yapılan her şey İhlas'tır. İhlas nedir? Kişinin Allah'la kendi arasına giden her şeyi elinin tersiyle itmesidir ve bütün amellerini sadece Allah rızası için yapmadır. Sevdiği zaman kişi sadece Allah için seviyorsa eğer bir kardeşini veya herhangi birini Allah için seviyorsa bu da imanın tadını aldıran hasretlerden bir tanesidir. Ve e, bu nada nedir? bunun adı da ihlastır. Zaten bütün amellerin başında budur. Allah için olmayan hiçbir amel Allah katında makbul değildir. Dördüncüsü ise kişinin küfre girmeyi, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra İslam'ı nasip ettikten sonra küfre girmeyi ateşe girmek gibi kötü görmesi, ateşe girmek gibi sevimsiz bulması. Bu da müminin hayatında İslam nimetini ne kadar anlaması gerektiğini, İslam nimetini ne kadar içselleştirmesi gerektiğini ve tekrardan küfre girmeyi veya işte küfre girme ihtimalini basite almaması gerektiği, önemsiz değil yani böyle konuşulduğu zaman gülen, dalga geçen değil de gerçekten ateşe girme psikolojisiyle küfre o şekilde yaklaşması lazım. Eğer bir insan bunu yapıyorsa, bu insan demek ki imanın tadını almıştır. Fakat eğer kişi e, bu şekilde değil de, küfürle dalga geçiyorsa veya küfre karşı gülüyorsa veya küfür, bir şeyin küfür olduğu kendisine zikredildiği zaman kayıtlık yapıyorsa, bu insan zaten hem imanından şüphe etmesi lazım, hem de bu şekilde insan imanın tadını falan alamaz. Buyur Efil. 16. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aileden çocuktan, babadan ve bütün insanlardan daha çok sevmek. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kul ben kendisine ailesinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz. Şimdi burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir kul iman etmiş olmaz dediği e bu iman e, iman etmiş olmazdan kasıt kafir olur manasında değildir. Buradaki iman kemal mertebesine yani en üst seviyeye ulaşan imandır. Çünkü hadisin başka rivayetlerinde Peygamberimiz diyor ki: "İllaye bululul abdu hakikatel imani. Sonra hadisin devamını söylüyor. Kişi kul diyor, imanın hakikatine ulaşamaz ta ki ben ona annesinden, babasından, çocuğundan ve tüm insanlardan daha sevimli oluncaya kadar. Şimdi daha önce de söylediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi dediğimiz zaman zaten bu fıtri olarak insanda bulunması gereken bir sevgi. Allah Azze ve Celle kendini imana nispet eden insanın kalbine Peygamber'in sevgisini yerleştirir. Burada Peygamber'in kastettiği tekrardan nedir? Kişinin kendi ihtiyarı ve kendi kesbiyle elde edeceği nedir? Elde edeceği sevgidir. Şimdi Resulullah sevgi dediğimiz zaman Resulullah'ın sevginin ne olduğunu yukarıda anlattık zaten. Resulullah sevgi üç kısma ayrılır. Birincisi asli imana giden sevgi. Bu sevgi olmadığı zaman kişi ne yapamaz? Kişi iman dairesinde bulunamaz. Demiştik, iman, asli iman nedir? Kişinin imanının kendisine bağlı olduğu bölümdür. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sevgisi, yani kişinin Resulullah aleyhissalatü vesselamın sevmesi, bizim anladığımız şekilde sevgi manasıyla sevmesi, kerih görmemesi, bu nedir? Bu e, asli imandır. Asli imanda mutlaka bulunur. Vacip imana giden bölümü ise nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinin amel amele dökülmesidir. Yani özellikle e, haram ve helal helallerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, zikretmiş olduğu helal ve haramları kişinin buna riayet etmesi, bu da bu sevgi yani bunu gerektiren sevgi, bu da nedir? Vacip imana girer. Bir de müstahap imana giren sevgi var. İşte peygamberimizin e, normal sünnetlerini yerine getirmek, yaptığı normal şeyleri, sünnetleri yapmak. Bu da nedir? Bu da bu yani bunu gerektiren sevgi. İnsanı bu amellere iten sevgi. Bu da nedir? Bu da müstahap olan imana girer. E, başka da bu hadiste söylenecek bir şey yok ve en önemlisi yani kişinin onun bu şekilde sevmesi, bunların önüne geçirmesidir. Anne baba, çoluk çocuğun menfaati, kendi nefsinin menfaatinin önüne geçirmesi ve bu şekilde sevmektir. Yoksa ben her şeyden çok Resulullah'ı seviyorum demekle kişi Resulullah'ı sevmez eğer anne baba, çoluk çocuk Resulullah'ın dinini yaymaya, Resulullah'ın dinini dinini için hizmet etmemize engel teşkil ediyorlarsa biz Allah Resulüne her şeyden çok sevmişiz diyemeyiz. Eğer bunlar bizim için engel teşkil etmiyorsa veya Allah'ın dinine hizmet etme noktasında anne baba çocuk bunlar insan bunları hiç önemsemiyorsa eğer bu noktada tabii sadece işte o zaman o insan diyebilir ki ben Allah ve Rasulüne her şeyden daha çok seviyorum. Buyurun. 17. Kişinin kendisi için istediğini din kardeşi için de istemesinin imanın hastetler hastetlerinden olması. Enes bin Malik söyledi Allah ﷻ'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sallam şöyle buyurmaktadır. Sizden birisi Kendisi için istediğini, din kardeşi ya da komşusu için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Burada Allah, Peygamber aleyhisselatü vesselam bu hadis-i şerifte daha önce de geçtiği gibi yine müminlerin arasındaki bağı iyice kuvvetlendirmek için imanın kemal noktalarından biri buradaki yine sizden biri iman etmezden kasıt imanı tam hakiki mertebeye ulaşamazdır. Peygamber aleyhisselatü vesselamın kastı Müminler arasındaki kardeşlik bağını teoride değil de pratikte e, pratikleştirmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle daha önce de söylemiştik, e, bazı aşamalar vardı. İlk başta Allah müminler kardeştir diyerek müminlerin arasında iman bağıyla bir kardeşlik ispat ediyor. Daha sonra Peygamber davete başladığı zaman e, iman eden insanları cemaatleştirip hep beraber hareket etmeye başlıyor. Şimdi Allah kardeşlik hukukunu bunların arasında gerçekleştirdi. Resulullah da cemaat hukukuna doğru gitti. Yani bunları hepsini bir bina şekline, bir cesedin bir azaları şekline getirmek için Resulullah harekete geçti. Bu da ve bu sadece bir harekette kalmadı. Bu işin gerçekten köklü ve dayanaklı olabilmesi için Resulullah birtakım öğretilerden bahsetti Aleyhissalatu vesselam. Bunlardan biri neydi? Yemek yedirmek. selamı kardeşler arasında yaymak. Bunlardan biri neydi? Mesela hediyeleşmek. Kardeşler arasındaki sevgiyi, beraberliği, kaynaşmayı artıran. Bunlardan bir tanesi de neydi? Ee, daha önce de söylediğimiz insanın kendi kardeşini eziyet etmemesi. Eli ve diliyle insanın kendi kardeşine eziyet etmemesi. Bunlardan biri neydi? Ee, kişinin kardeşini gıybetini yapmaması, ayıplarını araştırmaması, ona karşı suizanda bulunmaması idi. Şimdi burada da Peygamber vesselam daha genel, daha kapsayıcı bir şey söylüyor. Yani bu hadis aslında bütün kardeşlik hukukunu kendi içerisinde alabilecek bir hadis. Kendi için istediğini kardeşi için isteyecek. O zaman bunun mefhumu da nedir? Kendi için nefret ettiğini de kardeşi için nefret edecek. Nasıl ki insan hem Allah'tan hem kullardan kendine sürekli hayır gelmesini istiyorsa, kardeşine de aynı şekilde böyle olmasını isteyecek. Nasıl ki insan kendisine Allah'tan ve kullardan bela ve musibet, şer gelmesini istemiyorsa, aynı şekilde kardeşi için de bunu isteyecek. Yani biraz önce zikrettiğim bütün maddeleri kendi için istediği gibi veya istemediği bölümleri aynı şekilde kardeşi için de isteyecek veya kardeşi için de istemeyecek. İşte insanın imanın kemaline erdiren nokta nedir? Budur. Zaten bu nokta eğer hayata geçerse İslam binası dediğimiz veya Peygamberimizin benzetmesiyle İslam cesedi Müslümanların oluşturduğu İslam cesedi gerçekten birbirine kenetlenmiş bir saf haline gelir o zaman. Allah'ın istediği e boyuta gelir. E niye? Çünkü düşünsenize yani bir insanın kendi için istediğini her şeyi kardeşi için de istemesi bu kişinin kendi kardeşinde yok olması demektir. Yani kendi nefsini Kur'an'ı deyimle ihtiyacı olduğu halde dahi kardeşini kendine tercih etmek mesela. يُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ khasasa Onlar kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine ne yaparlar? Tercih ederler. Hele bir de bu seviyeye gelirse yani sahabede olduğu gibi Önce istersin, kardeşin için istediğini kendin için e, istersin. Hele bir de bunu da Allah için yapıyorsan, bu da bir önceki hadisli olduğu gibi sana lezzet vermeye başlar. İmanından tad almaya başlarsın. Bu da seni neye iter? Bu da kendi için istediğini bir tarafa bırak. Ee, kendi ihtiyacın olduğu halde kardeşini kendin nefsine tercih e, edersin. Bu da nedir? Bu da imanın e, en kemale erdiği, en üst noktadır. Ve hadislerin mecmuasına baktığımız zaman, yani bu işte İslam hukkuyla, İslam kardeşliğiyle ilgili hadislerin mecmuasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İslam cemaati veya İslam kardeşliği veya İslam binası veya İslam cesedi gerçekten sadece teoride olmuyor. Yani aynı zamanda Allah ve Resulü bunu kurduğu gibi, Allah'ın ipine sarılmayı da bize emrettiği gibi Müslümanların da bu kardeşliğin, bu yapının devam edebilmesi için kendilerinden bir şeyler ortaya koymaları lazım. İşte Resulullah bizden bunları istiyor. Yani ben kurdum diyor. Allah Azze ve Celle fıtraten bunu yerleştirdi, sonra emretti. Ben de bu cemaatleşmeyi kurdum. Genel olarak da gösterdim nasıl olacağını. Ama bu böyle devam etmez. Bunun devam etmesini istiyorsanız sizin de yapmanız gereken bir şeyler var diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu hadislerde sayılanlar nedir? Bu hadislerde sayılanlar bizim yapmamız gereken, bizim üzerimize düşen şeyler bu hadislerde e, zikredilen şeylerdir. Devam edelim bakayım. 18. Komşuya eziyet etmenin haram olması. Ebu Hureyre r.a. rivayet edildiğine göre Resulullah sellem şöyle buyurmaktadır. Komşusu, kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete giremez. Şimdi bu hadiste de Peygamber a.s.v. E, İslam'ın böyle sosyal düzeninden bir düzene dikkat çekiyor. Bu da nedir? Komşu hakkıdır. Gerçekten komşu hakkın İslam'da yeri çok büyüktür. Yani Allah Azze ve Celle komşu hakkını Kur'an-ı Kerim'e konu etmiştir. Yani komşulara iyilik yapmayı, komşulara marufta bulunmayı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'e 3-4 yere konu etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da komşuya iyilik yapmayı Allah ve ahiret gününe imana bağlamıştır. Komşuya ikram etmeyi Allah'a ve ahiret gününe imana bağlamıştır. Komşuya eziyet etmemeyi Allah'a ve ahiret gününe imana bağlamıştır. Ve Peygamberimiz diyor ki Cebrail bana Öyle bir komşu hakkını anlattı ki vallahi ben zannettim ki artık bana onu mirasçı kalacak. Yani o kadar hani komşunun yakın olduğunu, komşuya dikkat etmek gerektiğini, komşuya eziyet etmemek gerektiğini anlatıyor ki Cebrail peygamberimize. Peygamberimiz zannediyor ki Cebrail komşuyu mirasçı kılacak. Yani öldüğü zaman o kadar hukuk var ki aramızda. Öldüğü zaman komşu birbirimize miras bırakacağız. Öyle zannediyor peygamberimiz. Bu da nedir? Bu da İslam'ın sosyal düzeninden bir düzendir. Yani kişinin yaşadığı toplumda işi kimseye eziyet etmemesi. Zaten Müslüman kimdir demiştik tanım olarak? Elinden ve dilinden emin olunan insandır. Aynı şekilde Müslüman komşusunun da elinden ve dilinden emin olan insandır. Ve aynı zamanda cennete girecek olan insan komşusunun kendi eziyetinden emin olduğu insandır. Eğer komşusu insanın kendi eziyetinden emin değilse, insan komşusunu mesela diyelim ki işte bugün ee, hayvan kanunlarıyla yönetildiğimizden dolayı, insanlar da buna paralel olarak hayvanlaşmışlar. İnsanlar nedir? İşte herkes hür olsun, herkes özgür olsun, herkes kendisi yaşasın. Bu kim için geçerlidir? Bu ormanda yaşayan hayvanlar için geçerlidir. Sen insansı eğer, insan olman hasebiyle ve insan toplumunda yaşaman hasebiyle, insanları rahatsız etmeden, kimsenin hakkına, hakkına tecavüz etmeden bu şekilde yaşarsın. Yok ama zaten e, kendini sen maymun gibi, işte maymundan geldiğini iddia eden, tayfeden veya veyahut da işte orman kanunlarına tabi olan demokrat hayvanlardan sansa eğer o zaman işte neyi talep edersin? Orman kanunlarını istersin. Yani işte ormandaki hayvanlar gibi istediğin zaman bağır, istediğin zaman çağır, istediğin zaman uyuma, istediğin zaman o ağaca atla, istediğin zaman bu ağaca atla. Bunu kim ister? Bunu hayvanlar ister. Ama gerçekten selim fıtrata sahip olan bir insan, insan toplumunda yaşayan bir insan, Sürekli kuralı, kaideyi, kimseyi rahatsız etmemeyi ve kendinden rahatsız olmayacağı kanunları ister. İşte bu kanunlar da şeriattır. Yani şeriat baştan tutup insanın gece yatağa girişinden, komşuyla ilişkisinden, hanımıyla ilişkisinden, ticari ilişkisine kadar hayatın her alanına, elaya girişinden çıkışına kadar şeriat ne yapıyor? Şeriat müdahale ediyor ve bir nizama sokuyor bunları. Ondan dolayı nedir? Komşu hakkı da bunlardan. Bir tanesidir. Burada cennete girmez dediği peygamberimizin eğer ebedi cennete girmez anlarsak bu küfürdür. Yani komşuya eziyet etmek de hiçbir halde küfür olmaz. Sadece hangi halde küfür olur? Kişi bunu helal görürse küfür olur. Çünkü komşuya eziyet etmek büyük günahlardandır, haramlardandır. Kişi haramı helal görerek yaparsa kişinin kafir olacağında ittifak vardır. Yani eğer kişi komşusunu eziyet etmeyi helal görerek bunu yaparsa... Kişi ebediyen cennete girmez. Ama bu hadisteki kasıt nedir? Yani kişi başlangıç olarak diğer Müslümanlar gibi cennete girmez. Ne yapar? Azabını çeker, ondan sonra tekrardan döner cennete gider. Ee, buradan da ne yapılır? Bu mana anlaşılır. Komşunun komşuya haklarıyla ilgili yazar burada mesela birtakım 1-2-3-4-5-6-7 maddeler de aynı zamanda hadislerle beraber toplamış sıralamış. ve Bunların geneli neye dönüyor? Normal zamanda komşumuzu rahatsız etmemek, işte komşumuza karşı güler yüz göstermek, komşumuzun ihtiyaçlarına koşmak, komşumuzun durumundan haberdar olmak, yani aç mıdır, tok mudur, ne, ne haldedir bundan haberdar olmak, ona sesle, işte gürültüyle eziyet etmemek aynı zamanda, işte onun bizim normal, işte onun ırzına karşı bizden emin olması, bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi komşunun üzerimizde bulunan haklarıdır. Bunlara riayet etmek lazımdır. Yoksa mesela diyelim Peygamberimiz, şu nokta da önemli. Mesela bu Müslüman komşu için mi geçerlidir, e, kafir komşu için mi geçerlidir diye soracak olursak, asıl olan Müslüman komşu için geçerli olmazlar. asıl olan. Fakat Peygamberimizin Mekke'de, Mekke'de yaşarken veya sahabenin komşularına karşı bir ahlaksızlık yaptığına dair tek bir rivayet yoktur. Komşularının malını çaldıklarına dair tek bir rivayet yoktur. Mesela bundan dolayı ne diyoruz? Bu umumidir. Hele özellikle davet halinde bulunan Müslümanların komşuları müşrik dahi olsa davet halinde bulunan Müslümanların lisani halleriyle de insanlara İslam'a davet etmek zorunda oldukları için ne yapmaları lazımdır? İnsanlarla ilişkilerini en üst seviyede tutmaları lazımdır. Yani insanlarla ilişkilerini derken İslam dininden taviz vermeden inandığı haramlardan ve küfürlerden taviz vermeden ama insanlara karşı özellikle dürüstlük ve ahlak noktasında hak ve hukuk gözetme noktasında Müslümanın çok dikkatli olması lazımdır. Çünkü onun da, bu onun da nedir? Pratik davetidir. Yani daha önce de söylemişti hatırlıyorsanız Peygamberimizin anlatıp da İslam dinine girdikleri Peygamberimizin kafalarına kılıç tutup da insan dinine girdikleri Bir de Peygamberimizin güzel ahlakına bakıp da bu adam yalancı olamaz. Bu adamın söyledikleri boş olamaz diyerek İslam dinine giren bir grup var. Öyle değil mi? Bu da neden kaynaklanıyor? Peygamberimizin taviz vermeden ama bu nokta önemli. Haramlardan ve küfür dediği şeylerden taviz vermeden insanlara karşı dürüst olması ve insanlarla ilişkisinde Allah'ın emrettiği ahlakı gözetmesidir. Müslümanın da aynı böyle olması lazımdır. Özellikle mesela en rahat davet edebileceğimiz insanlar komşularımızdır. Öyle değil mi? Komşularımıza davet yapabilmemiz için Önce ahlaki noktadan kendimizi komşularımıza bir kabul ettirmemiz lazım. Yani bir komşumuz kastalandığında işte ona hemen koşabiliyor muyuz? Veyahut da diyelim yardımcı olabiliyor muyuz? Bizim varlığımız onlara güven veriyor mu? Ha, bu komşum iyidir. de başımıza bir bela geldiğinde hemen koşar diye bir güven verebiliyorsa eğer, o zaman bu nedir? Bu demek ki biz davet çünkü e, şimdi yanlış anlaşılan birkaç noktadan dolayı bunu söylüyorum. Hani darul harp. Darul Hak fıkı, Darul Harte bulunan harbilere karşı takınılması gereken tavır. Ee, sen Darul Harte'sin, ama sen o bin sene önceki fıkı kitaplarında anlatılan Darul Harte değilsin. O zaman İslam devletinin dışında insanlar bir yere gitmiyorlardı zaten. Giden Müslüman veya Darul Harte Müslüman olup da mecburiyetten orada kalan Müslüman'a karşı hepsi harbi konumundaydı Çünkü yeryüzünde iki tane şey vardı, iki tane devlet vardı. Fakat bizim yaşandığımız vaka bin sene önceki fıkıh kitaplarında mesela adam diyor, adam Darül yılan görse, akrep görse öldürmemesi lazım. Bıraksın diyor, gitsin bir kafiri soksun. Çünkü Darül Harp'te o zaman asıl olan küfür olduğu için, Darül Harp kafirlerin beddesi olduğu için bırak diyor, gitsin kafirlere soksun. Belki bir kafir öldürür diyor mesela. E şimdi böyle olunca Darül Harp'te bulduğun malı alabiliyorsun, Darül Harp'te istediğini vurabiliyorsun. Mesela emanla girmemişsin içeriye. Fakat gerçekten yani insan biraz tepkik ettiği zaman, düşündüğü zaman bizim vakamız bin sene önce fıkıh kitaplarında anlatılan vakıa kesinlikle değil. Yani adam mesela komşulara rahatsızlık veriyor, adama niye diyorsun? Adam diyor ki darul yaşıyoruz, bunlar da kafir, ben bunlara diyor eziyet ediyorum. Yani bir o darul kitaplarında darul halk ile ilgili yazılı olan şeylere gelince peygamberimizin ahlakına tamamen aykırı zaten. Yani Peygamberimiz ister Darul Harp'da ister Darul İslam'da nerede bu tür saydığım şeyleri yapmış? Kime bu tür saydığım şeyleri yapmış? Sahabenin bir iki tane fiilini alıp da bunu genelleştirmek, Resulullah'ın ahlakını görmemezlikten gelmek bu akıl kârı mıdır? Yani 3-4 tane fıkıh kitabında Darul harb ahkamı yazıyor ama yazılan ahkam e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına muhaliftir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle davranmamıştır. Kılıç çekmeden, insanlara harbi konumunu almadan Peygamber, harp ilan etmeden insanların mallarına, arzına taarruz etmemiş, insanlara eziyet etmemiştir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hadi diyelim biz bunu da yapacak ol olsak, yani onları harbi görüp de harp ilan edip savaşacak olsak, insan kendi konumunu iyi belirlemesi lazım. Sen davet aşamasında mısın, davet mi ediyorsun insanları, yoksa sen kılıcını kuşanmış, insanları öldürmeye niyetlenmiş, harp mi edeceksin? İkisi de İslam'dandır. Biri İslam'ın davet boyutudur, biri İslam'ın cihat boyutudur. Senin yaptığın fiil ve davranışları konumuna göre belirlemen lazım. Eğer sen gerçekten davet noktasında kendini görüyorsansa, o zaman bir davetçi gibi, haram ve küfürlerde taviz vermeden insanlara en güzel ahlakla, üzerinde bulunduğun en işte güzel e, hasletlerle insanları İslam dinine çağırman lazım. Yok zaten sen kendini eğer e, şeyde görüyorsansa, kılıcını çekmişsense ben burada savaş yapıyorum diyor o zaman davet maveti yok. Önüne geleni ne yapman lazım? Önüne geleni kesmen lazım. E bu da ne değildir? Bu da zaten mümkün değildir, imkansızdır. Şeyi yoktur çünkü bunun. E, bu söylemiş olduğum ikinci maddenin vakası söz konusu değildir. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Ondan dolayı, özellikle burayı da okuyabilirsiniz bu yedi tane maddeyi. Bu yedi tane maddede yazan noktalara, sekiz tane madde yazan noktalara dikkat etmek lazım. Tabi eğer komşumuz müslümansa zaten bu, e, bunu yapmamak haramdır. Komşumuz Müslüman değilse de ne yapmak lazım? Haram ve küfürlerde taviz vermeden, yani onlara karşı bir sevgi e, beslemeye yetenmeden ne etmek lazım? Yine komşuluk hakkını gözetmek lazımdır. Buyur Eki. 19. Komşuya ve misafire ikram etmeni teşvik etmek, hayır söz konusu değilse susmak. Ebu Hüleyi radıyallahu anh sen rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bulunmaktadır. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin, ya da sussun. Kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna ikram etsin. Kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Şimdi bu hadiste de Allah'a ve ahiret gününe iman etme ile beraber, üç şey Allah'a ve ahiret gününe iman edilmeye bağlanmıştır. Aslında diyelim ki, hayır söylemeyen adam Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyor mu? İman ediyor. Fakat bu üç şeyin ehemmiyetini göstermek için, bu üç şeyin ne kadar önemli olduğunu beyan edebilmek için bunlar neye bağlantılandırılmıştır? Allah'a ve ahiret gününe iman etmeye bağlantılandırılmıştır. Şimdi Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eden insan ya hayır söylesin veya sussun. Yani İslam'da belki de insanın bütün selameti bu kısımdadır. İnsanın ya hayır söylemesi veyahut da ne yapmasıdır? Susmasıdır. Hatta bazı selef alimleri demişler ki, insanların en selamette olanı, dilini en çok tutan insandır. Yani konuşmayan insandır. Ee, İslam zaten bize, yani ya hayır söyleme ya susma. İslam hayır söylemeyi emrediyor, hayır olmayan şeylerde susmayı da bize emrediyor. Niye? Şunu bizim kalplerimize yerleştirerek. Hesap bilinci ve ağzımızdan çıkan her kelimeden hesaba çekileceğimiz bilincini İslam bizim içimize yerleştirdiği zaman otomatikmen hayır olmayan şeylerde susmamızı bizden istiyor. Mesela Allah Azze ve Celle ne diyor? Söylemiş olduğu hiçbir söz yoktur ki mutlaka bunu kaydeden oturmuş melek vardır diyor. Yani ağzından çıkan her sözü kaydeden melek vardır. Tamamen ne kadar tefsirlerde ihtilaf olsa da her söz mü yazılır? Yoksa işte sadece izeline sevap ve günah olan sözler mi yazılır diye? Alimler ihtilaf etmişse de Râcih olan umumidir. İnsanın söylemiş olduğu her söz nedir, her söz aynı şekilde insana geri yazılır. Ve hesap birinci. Yani bugün Allah bize dil vermişse bu dil bir nimettir. Öyle değil mi? Dilden daha büyük bir nimet olabilir mi insanın kendini ifade etmesi? لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün siz nimetten sorulacaksınız. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ biz o gün hem gönderilenlere hem de gönderilmişlere soru soracağız diyor Allah Azze ve Celle. Ee, وَاَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا Şu yer, insanın ne yaptığını kendi üzerinde hepsini Allah'a haber verecek. Aynı zamanda şu bedenle konuşacak, yani tek dilin yaptıklarını değil, bütün beden konuşacak. Allah bize bu hesap bilincini yerleştirerekten, yani hesap bilincini içimize İyice taraftan ne yapmaya çalışıyor ahiret gününe imanı? Yani bütün her şeyden sorulacaksınız. Yapmış olduğunuz her şey kontrol altındadır. O zaman ne yapın? Yaptığınız amellere dikkat edin. E, i̇nsanın belki gün içinde en çok kullandığı şey nedir? Kişinin dilidir. Öyle değil mi? Yani Allah bizden ya dilimizle e, hayır söylememizi istiyor veya ne yapmamızı istiyor veyahut da hayır söylemeyeceksek de en faziletli olan susmamızı istiyor. Şimdi hayır zaten emredilmiş. Hayır olmayan da susmak emredilmiş. Orta yollu meselelere gelince, yani mübah. Mesela normal konuşmalar. Peki bunda durum nedir? Efdar olan konuşmak mıdır, susmak mıdır? eftar olan susmaktır. Niye? Çünkü insan çok konuştuğu zaman dil öyle bir şeye geliyor ki artık dilin şeyi kalmıyor, ölçüsü kalmıyor. Yani çok konuşan insan, Normal mübah meselelerde, tabi hayır için geçerli değil bu ha. Hayırı insan ne kadar çok konuşuyorsa konuşsun. Hayır konuşmak, emri bil ma'ruf yapmak emredilir İslam'da. Bir sonraki hadiste geldiği gibi. Hayır ve günah olmayan meselelerde efdal olan nedir? Efdal olan susmaktır. Neden dolayı? Çünkü dil ölçülü kalsın diye. İnsan bir şeyi çok yaptığı zaman ölçüsü gider. Ölçüsü gittiği zaman da insanın ağzından her şey çıkabilir. Ve daha önce de söylemiştik. Peygamberimiz diyor ki kişi bir söz söyler ve onun hiç düşünmez bile o sözü söylerken 70 mevsim boyunca Cehennem'in içine yuvarlanır diyor, ta dibine gidene kadar. Neden dolayı? Bir kelimeden dolayı. Bir kelime. O hiç adam diyor, لَا يُلْقِي Adam hiç umursamaz bile o kelimeyi söylediği zaman. Fakat o kelime ne yapıyor? Adamın ahiretini helak edebiliyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? İki şeye dikkat etmek lazım. Yani en önemlisi tefekkür. İnsan lafı söylemeden önce düşünecek. Bu söz hayır mıdır, değil midir? Eğer hayırsa söyleyecek. Eğer hayır değil ise bu söz, kişi o zaman ne yapacak? Kişi o zaman düşünecek. Günah mıdır, mübah mıdır? Eğer günahsa zaten susması lazım. Eğer mübah ise insan düşünecek. Ya benim hayrıma olan nedir? Benim hayrıma olan bunu söylemememdir. Çünkü niye? Boş yere konuşup da ne yapmayayım? E, dilimi bozmayayım e, diyecek bir insan veya dilimin ölçüsünü kaçırmayayım e, diyecek bir insan. Tabi bu demek değildir ki insan ömü hep susacak, hayır dışında hiçbir şey hiç kimseye selam vermeyecek, kimseye gülümsemeyecek değildir yani. Ölçüyü kaçırmak yani mübahta ölçüyü kaçırmaktan e, bahsediyorum. Ya da tabi ki Müslüman kardeşlerimizi soracağız, tabi ki bir arada oturacağız, sohbet edeceğiz. Ama ne değildir? Ölçüyü kaçırmaya, kaçırmamaya dikkat ederekten bunu yapmamız lazımdır. Ve daha önce de e, anlattığımı hatırlıyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu dili kendine garanti edene cenneti garanti ediyor Peygamber aleyhissalatu vesselam ''Ya Resulallah en çok benim için korktuğun şey nedir?'' diyen sahabeye dilini gösterip budur diyor. Başka bir sahabe ''Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki'' diyor hani cennete gideyim o amelle Peygamberimiz dilini tut diyor. El, dilini çıkarıyor bak bu dilini tut diyor. Bunun sebebi de nedir? Çünkü dili insan çok kullandığından dolayı ve hızlı kullandığından dolayı tefekküre vakit yoktur insan konuştuğu zaman. Şeytan da bunu çok güzel kullanıp, diliyle insana her şey, insanı ahiretini helak ettirebilecek her şeyi söyletebilir. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Az konuşmayı, her zaman insanın kendi nefsi için tercih etmesi lazım. Hayır olmadığı müddetçe. İkinci nokta nedir? Allah'a ve ahiret gününe iman eden insan, kendi komşusuna ikramda bulunsun. Komşuyla ilgili meseleyi zaten ne yaptık? Geçen hadiste anlattık ve dedi ki, Allah Resulü komşuya ikramda bulunmayı neye benzetiyor? Komşuya ikramda bulunmayı e, Allah'a ve ahiret gününe imana bağlıyor önemine binaen. Dedik bir önceki hadiste, bunu kastediyordum işte. Yani o sözü söylerken kastettiğim hadis buydu. Yine üçüncüsü nedir? Allah'a ve ahiret gününe iman eden insan kendi e, misafirine ikramda bulunsun diyor Peygamber e misafire ikramda bulunmak da yine Allah'a ve gününe, imana bağlanan, İslam'ın ehemmiyetli konularından olan e, insanlar arasındaki İslam kardeşliğini ne yapandır? İslam kardeşliğini e, pekiş, pekiştiren, artıran amellerden bir tanesidir. E, i̇nsan, insana gülümseydiği zaman kardeşlik pekişiyor. Bir Basit bir yemek yedirdiğinde kardeşlik pekişiyor ise eğer kişinin kişiyi evinde misafir etmesi, onunla özel ilgilenmesi ne yapacaktır? Kardeşliği daha bir pekiştirecektir, Kardeşliği daha bir kuvvetlendirecektir. Misafire ikramda bulunmaktan kasıt nedir? Ee, bu noktada alimler iktidrafta bulunmuşlar. Yani misafire ikram veyahut da kaç gündür bunun vacip olan kısmı var mıdır? Bunun sünnet olan kısmı var mıdır? Cumhur-i ulema misafiri evde barındırma, misafiri evde bulundurmanın sünnet olduğunu söylemişler. İmam Ahmed ve Leys ise, ee, özellikle misafire bir gün ikramda bulunmanın, misafir etmenin vacip olduğunu, insanın üzerinde farz olduğunu beyan etmişler. Bunu söylerken de, aşağıda da yani sizin hadisinizde de yazıyor. لَيْلَةُ الدَّيْفِ حَقُّنَ حَلَى كُلِّ muslimin". Yani bir Müslümanı bir gece misafir etmek her Müslümanın üzerine haktır. Hadisini almışlardır. E bunun yanında misafir kabul etmenin, şehirde mi misafir kabul etmek? E, misafir, şehirde yaşayan adama mı misafir kabul etmek şarttır, yoksa çölde yaşayan adama mı şarttır? Hadislerin geneline baktığımız zaman herkesi kapsıyor. Yani bedevi ile şehirliyi şehirliği birbirinden ayırmıyor. Kişinin ne yapması lazımdır? Kişinin misafiri kabul etmesi, misafire ikramda bulunması lazımdır. Ama ee, şehirdeki misafir kabul etmeyebilir, bedevinin kabul etmesi lazım diyen alimler de İmam Malik gibi neye dayanarak bunu söylüyorlar? Çünkü diyorlar, bir insan gidip de şeyde, çölde bedevilerin yaşadığı yerde otel bulması, kalacak yer bulması mümkün değildir. Onun için bunu misafir etmek nedir? Şarttır. Yani dışarıda kalmasın diye. Ama şehire gelmiş olan bir insan diyor, şehirde otel de var, kalacak han da var, mekan da var. Onun için bunu misafir etmek ne değildir? Bunu misafir etmek vacip değildir. Yani demek ki İmam Mali'ye göre illet nedir misafirlikte? Yolcunun zor durumda kalması veya kalmamasıdır. Fakat bu doğru bir illet değildir. Niye? Çünkü hadislere baktığımız zaman bu imandan ve İslam kardeşliğindendir. Kişinin kendi misafirine ikram etmesi, kabul ettiği misafiriyle özel ilgilenmesi, ona özel ikramlarda, özel sunumlarda bulunması, var olan güzel şeylerini onunla paylaşması. Bu nedir? Bu Allah'a ve ahiret gününe imandan ve İslam kardeşliğine, İslam kardeşliğinden kaynaklanan bir noktadır. Ve bu meseleler de arkadaşlar neyi gösterir? Ve bu meseleler yani burada zikredilen meselelerin gösterdiği şey şudur. E, İslam sadece tevhide önem veren bir din değildir. İslam aynı zamanda sosyal düzene önem veren, İslam aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkiyi de düzenleyen, Müslümanı sürekli ahlak ve ölçü içerisinde tutan dinde nedir? Tutan dinde İslam'dır. Yani dikkat ederseniz nasıl ki e, biraz yani konunun başında ile ilgili hadisler geçti, la ilahe illallah ile ilgili hadisler geçti, ama bakın bir o kadar da böyle güzel ahlaka teşvik eden, İslam kardeşine teşvik eden, ondan sonra şeye teşvik eden, komşu hakkını gözetmeye teşvik eden bir o kadar da hadis vardır. O zaman nedir? İslam bölümlerden oluşur. Yani tamam Tevhid İslam'ın başı esası ortası sonudur. Ama bunun yanında bunlar da nedir? Bunlar da önemlidir. Tevhid ile elde edilen imanın artabilmesi için, ee, insanın asli imandan vacip ve müstahap imana geçiş yapabilmesi için bu zikredilenlerin yerine getirilmesi de nedir? Yerine getirilmesi de gereklidir. Yoksa ne olur? İnsan sürekli orada kalır. Hiçbir şekilde ne ileriye ne de geriye gidemez. Artmayan bir iman, sürekli artış halinde olmayan bir iman insana sıkıntı vermeye başlar. Yani tevhidle elde ettiğimiz imanı, şirkten uzaklaşıp tağutları inkar edip tevhidi kabul etmekle elde ettiğimiz iman, eğer bu tür fiillerle artışa geçirilmezse o zaman ne olmaz? O zaman o iman insana lezzet vermez. Artık insana sıkıntı vermeye başlar. Ve bu da ayyazü billah nedir? Bu da ayyazü billah kötüdür. Buyur Eki. 20. Kötülükten alıkoymanız imandan olması, imanın amel yönünden artıp eksilmesi ve iyiliği emir ile kötülükten men etmez. Evet. Ya da isterseniz burada duralım. Okuyalım mı, duralım mı? Ha? iki hadis var. Aynı hadis. O da bunun aynısı. Neyse yeter bu kadar inşallah. Bu ahiru da'manâ en elhamdülillahi rabbil alamin.